başkasına bakayım, e, oraya gene döken diyor, bir alet var yani o diyor, çatlık ediyor, gene dökülüyor baktım, onun üç gün dedin mi diyor, imanı kulağına gelmiş çünkü emtelha fi emtelha el fi emtelha elha fi emtelha bunu dinle diyor, bunu da sabah oldu diyor bak kulağına iman gelen nezinde oluyor, bu kulağını da ilerimizdeki razı ünlemekte mutlaka çalışacak ünlemekte male yanı ünlemekle geçiyorsa iman kısra bakmak kulağına da gelmemekte Orada iman, aklı kirli, adı kanaat, hevesi sevabı, efkanı devletliği sabdan kuruluşunda her şubaya emir, her şubaya emir Evlilik-ül mağlup diye yağmıyor, yani yer gelir. Şahine, dinlilik gelir. Ev ilayete, öz ilayetine, ev ilayetine, hayat. Kendini bilirsin. Senin haram tutuyor, tam aklında hile yapıyorsa, içerideki de iki gün ruh şeytan oluyor o zaman. Senin hile yapamıyor da Allah'tan korkuyor, git vermeye başlıyorsa, yokma. İçeride ki kimman-ı tamir oturur herhalde. Kendini, kendini bileceksin gözünün elinin ınzına, namusuna doğru akıyorsa, içinde kusura bakma, vahvetili nefsi emmare, reis-i şeytan oturuyor. Yok, gözünün bakınca, onun muhafaza ile bakıyor, onun namusu muhafaza ile bakıyor da, acıyor, Allah, komünistler elinde koyma, Ya Rasulü ınzı namusunu gör, cümlatma diye, gözünü alıp da böyle oluyorsa, içerme iman gibi, iman cirletmiş, tırtlanmış, iman oturuyor, baş, e, reklini olan, akıl da yanını almış, oradaki hidir, sabır, kana, tevekkül, kevaz-u ne de bakanlar olarak oturmuşlar, iddia ediyorlar, büdültü. Ama biz işte hocam, yarı yarıya gemisliyor. Bazı kudretin gibi oluyor, bazı da böyle oluyor. Bazı harama bakıyor, bazı Allah'ın kudretine bakıyor. Öyleyse, Tıbrıs'a ben diyor, Makaryası oturuyor bir tarafında, bir tarafında da Bilmem de, onun ismini hatırında değil, bir tarafta İslam oturuyor Yani uylaşamamışlar, kendine geçmemiş daha buranın salahiyeti, hak rızası için, zaten büyük müştav, hadi el o aziz Hazretleri, tarihata ehliyet, esnaf-u لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْ Allah'ın kullarına, kullarına vakit oldu. Bu مُنَا اِنْ اَلَّا اَنْ demek. Tefsir ceviden anlatıldığına göre ayet-i cerillenin manasını o, bu cihanımız babamın icatet namatına bu ayet-i yazmış. Oradan görmüştüm Manzur-u olmuştu. Yani evvela siyat saniyen tarihar. İman bil, peh! <gülüyor> İman bil. Şeytan var düşmanı, nefis var düşmanı. İki kestet bir daşa gela olduğundan rabıtaya devam etsinler, bir eyliyaullah'a helv etsinler de yetiş ya ıslaz değil de, yetişecek bir huklu cihanen ıslaz etsinler de iki, iki kestet bir daşa Gela olmasın, şeytanın karşısında o cihan dikilsin de annesi. Tarikat böyle vacip oldu. Allah, kümleti ruhaniyelerden bizleri ayırma yarattı. Çok muhterem kardeşim. Her insan, bir veliye tabu olmayı arzı ve arzı edip tabu olan kimseleri zannediyorum her bu meclis, mecliste söz söylemeye hayâ ederim ama öyle mecliste bir daha elime geçmez ki konuşabilirim. Hep istiyedaklı insanlar gelmişler. Bizim mağaza çoktan geri taklanmış, yoksunlar tutmuş, örümcekler görmüştü. Müşteriler doldu şimdi, her biri bir şey istiyor. Kimisi kalife istiyor, kimisi altın istiyor, kimisi ahde, her biri bir şey istiyor. Elbette bir durmadan konuşmayı arzu eder burada. O, her kalp Allah'ın hazinesi olur, kendi mutluları o halde. Kendinden gildiği zaman derhal durur o kalp. Onun için bugün ihtiyaller çok. haklı rızası için lazım gelen şeylere konuşmaya gayret edelim. Allah'ımız muvaffak bil hayretli insanlara. İnsan arzu ediyor. Üstaz buna diyor ki, sen Beş vakit namazı kaza et ve istiğfar oku. İstiğfar oku, orijinin kazası varsa yap, hukuku ibat varsa halallah, kendini bir mukaddeme ders olarak kabul et bunu, bu ders dersi alman için çalış. O kadar çalışır. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor, varıyor. Diyor ki işte, şimdi diyor, bir istihara hakkın var. Yedi gün yatmam lazım adam yastıran sonra hücre verdin. Hücre <gülüyor> adresiyle bir kez namaz vardı. Namazdan sonra başın, yıl ayağını ayağın, günlüğe, gazıya, yakın gibi. Al tarafına gübre akası, her şu için istihar bunu yaparsın. Yedi gün onu yapar, ya numara atarsın, birinci rüyam, ikinci rüyam, şimdi kilap için huzura. Teotpa huzura iletmezsen, onun sobaları olan bir efendiye iletir. Aynı zamanda o da aygıtı verir. Bu da annileteye girer. Göt göten yedi içinden ne kadar alet varsa fabrika zinciri ne kadar aletlik yanıyorsa onun o, onun fabrika tertiği belki kendi içinden daha özel yananlar var. Yani kendi içindeki yanandan daha teftilatlı ağacalarına dağılır. güzel güzel yananlar var. Üstaz-ı Azam'ın, haclin, şarkının zennetiyle her memlekete bir O bir tek üretin de evine ıı, dağıtın mı dilletini ürettiği yanar. O dilleyi açarlık, kurban oluyusuna giymeyeceğim. Onun tavrıkası var, Tavrıkaya muhabbet etmem. Tavrıka, ne olasın, o yüzü geriyanına seni giyme. O celyanı halk eden Halip'i güzel alayarlar. Yani onu halk eden, o aleti, o kitli. Yok canım, herif afaga çıkıyor, çıkarıyor, arşı ağzına çıkarmak <gülüyor> istiyor. Halep kibriyi yapan diyor, istiyor. Ya Sehennemde yanır mı? Nasıl yanmaz iman-ı ismiyen kafirin, hepsi yanır sehennemde. Ancak iman şartındandır onun, iman şartındandır. Onun aklına güçsüz bir hisset geliyor değil mi? Ya kafiki düştük bozulsa yine neden batsın? yaramaz diyor Yeni ipi Allah'ındır. sağlamamız hemen narapatacakmış. hiç kimse böyle şey yedemez. Yani ben hafuzu gibi amel yapamaz. Bir ters yerlese dibi batar eee gelin sesi gibi gelmiyor. Ama olmaz. Hiç konu bulurmaz. Haletü cüceler o bu levhaları. Buradan Efendim cüveli ecneviyeler daha sürücüler koymuşlar, soyu sürücüsünün sözü alıyor. Hepsi yani tasibunu sen hiç tasibuna gitmiyor. Neyi tasibuna gidiyor? Onu halk eden, Halık-ı var o kulu halk eden. Niye tasibuna gitsin? Yani bir hafızı koy bakalım. Hafızın, hafız anı alıp girmeyle memur bir şey var, burada bir kalbi var. Onun üstünde bir, bir, bir sürüye-i dahi gerum var. Gözün dedesi, dedeğin kadar kara, bunun sözlerine şerif kimi altı yıl, altı yıl, altı yıl, altı, altı, ayeti, hırk edeme hafız mı, daha kıymetli yoksa senin heytin mi daha kıymatlı? Ehbet be o hafızı, kalbinin hangi şeridinden, hırdan, ince olan bir yerde, Kur'an'ı sağırsın. Oku hafız sahayı desen, cennet okur. Sığra'yı yutursan oku desen okur. Şerimle de ağzı, senin Şerim gibi fır fır fır fır, fır gönderip de basını ayağına mı getirmez? Hepsinin başı, hepsinin başı Allah'ın huzretindendir. Bunu evvelden de mi koyuyor? Bunu konuşturanlar hepsinin kişinin bizde hiç alaka yoktur. Everten gelmemiş, okumuş ye, bunu diye bunu söyleyen diye hazırlanmış işte bu. Kafamızın kutlu, o sizden başlayıp size görüyoruz. Haklarımdır aklına et herhû. Bir... <gülüyor> el cümlemize husnu, <gülüyor> Kardeşlerimizden da bizi çekiyorum, başka tarafa konuşturuyorum. Bırak bizi bilez kendimize, biz arzu eden insanların gerçlerinden konuşalım, peyfe alıyor, dinlediği zaman dersimdeki müşkilatı bilsin. Ama istidatlı, kabiliyetli insanlar gelmiş, şuradan da konuşsa ah buradan da kalbimizi o yanla çekiyor, bu yandan çekiyoruz, konuşamıyoruz. Bizi bırakın bilez kendimize de oradan konuşalım. Dersini, istiharaları, kemal ışıkıla, bir süre bir gün o halife mi, yet değiştiren insan mı e, hiç kimse halife olarak kendine hiç veremez. Çünkü halife demek, halife demek, Hadithaam Efendi Hazretleri'ni temsil etmek. Onlar genleyen bir insan görebiliyor musun bu halife olsun, ancak yet değiştirebiliyoruz. Böyle varsa hiç yapamıyoruz. Hiç kimse bir iltada imkanımız olmuyor, ancak o gece virüsünün hülyasına giriyor, bize gönderiyor, diyor ki Efendimiz kendi etse dersini diyor, yapan da o yüzünde, o mu yapıyor? Allah'ın kudreti yapıyor, Allah'ın kudreti yapıyor. Yani lisi marifle, dilim etsinler, kendisi ortada, dik ıslak, sırt, sırt, can verirken, can verirken İkisinin sekaratına da yetişemeyen, müsid-i kâmil olamaz diyor. Mutlaka yetişemezdir. Mutlaka yetişemezdir. Gavize sualına yetişemezse, müsid-i kâmil olamazdır. Gavize, mutlaka sualına yetişemezdir. Nasıl yetiştir efendim? Burada olsa da geldi. Malik'ten hiç yüksa. de alakalı. Bizim Gavit öğününden, Ramazan Amca'ya refah diyor geçen. Başımda birçok arkadaşlar var. Can, kul, umar yaklaşmış, şuan böyle toplanıyor. Çekilin, çekilin, efendimler suslar geliyor, çekilin diyor. Çekilin diyor. Diyorum efendim, eşhedü ellâ illâ illâ illâllâh ve eşhedü mühammede, nasûrü ve raşûrü. Bunu ben böyle olarak kabul ederim, neccedine koyarım. Yani sizin aklınıza sınmanın için Başka kaibeler söylüyor. Şisaf onu söyleyelim. Habibir Sürcül Celal'ın o kutlu cihanını sevdiği için onun sırasında iki melaikeye emrediyor. Ayrıca surata dönüyor. Efendim'in evlatları ödüyor. Şeytana, şeytan musallati olmasın meleklere vazif ediliyor Allah. Onun namına melekler varıyor diye Şeytana yalnızma eşli, şehadet okutuyor. Başlıyor şehadet okutuyor. Ondan sonra tarz ediliyor kabirde mülten nekil melekleri geldiği zaman tabut edilir, mülten nekil, mülten nekil zaman şeytanın vursu sırasında tabut benim, tabut benim gibi böyle parmağıyla kendini gösteriyor. O zaman tabutun toput bir tanrını geçirerek yahut onun namına cimela el-e'ni göndererek Rabbim Allah, Nezim Muhammed -ne, hızlan, geysullah diye haber veriyor, haber veriyor, kurtuluyor. Bunu üstazın ağzından dinlemedin ise yeni yürüyorum o zaman. Yani dedi ki bir gün nakşı tarihindeki hastanın biriyle kabire girdikten sonra oradaki ruhla misilin alakası. Onu tek tekmeyi sürük edip evliyayı da mesela çalışacak ve evliya edecek. Nakşıbendi hazretleri Muhammed İsm-i Muhammed Baha ismini bir yeyişi, Bukhari, Huzsah, Sırgahul Aziz Hazretleri üç kez anlattan Allah'tan, kabul etti. Hedef-i Tâleti'nde neler ya, birisine buyurdu onun. Yani ahirete iltihar eden evlatların kamil olmadan geliyorlar, hadirlerinde onları yeni olarak yetiştirilir Ya Rabbi. Harikasın kıyamete kadar baki olsun Ya Rabbi ben vefat ettiğim zaman, halise vefat ettiği zaman, evrasındaki şu kadar ilgiyle sefaatları satıltın Ya Rabbi, bütününe kabul etsin diyor. Bütününe kabul etsin diyor. <gülüyor> efendim, İzhar Terirah, Hacı Şaben Efendi'nin elinde olduğunu zannediyorum. Şurha Efendi'nin patlatları dedi, Hacı Efendim Efendimiz dedi, şahitlerinin kalbine geçti, Burada yanındaydınız, biraz da halifeler vardı. Dışarıda olduğu halde, kadile, urahabayla sayısının ve talihleri değiştirerek urahabaya ondan sonra veri merkezine çıkardı. Ben şahidiydi, efendim. Yetetteki olan bir rükit, ruhu böyle işar ederse ruh ruhu nasıl işar etmez yani. Ruh ruhu nasıl işar etmez? Allah sefahatlarına nail et Ya Şimdi, istihara tamam oldu diyetini aldı. Ne dediler efendim ders olarak? 110 bin istihbar dediler. 110 bin la ilaha illallah el mevkül aqfülleşim 110 Allahümme sallâle eti men ve wa alâliye wa sahbî Efendimiz. Ondan sonra efendim hayetel kürsün ediler. Elhamd ediler ayet el elem-neşrah'la keverirler. Elem-neşrah'la keverirler. Elem İnna atıyla, icaza. Üç ihlas, felaf-i nasi, sadakallahu lazim, fâhiha derindiler. Bunu seharla yapmayı evlettiler. Sabah namazından sonra yapacak olursa keferde orucunu tutmayıp da sonrakı tutmanın arasında, orucu vaktinde tutmayla onun haricinde kutmanın arasında ne kadar fazilet varsa şaparla ders okumayla Güneş geldikten sonra okumanın arasında bu kadar fark var. Anladınız mı? Yani ders olur, 24 saatlerde cahil, yani olur. Lakin saharla Halib-i Zücelal Nida buyuruyor birer. insanlara. İstifan eden yok mu? Buna ana as Rızık'tan bunalan yok mu? Rızık veririz. Arzı giren siyudat-ı ilahiyye hiç değer yok mu göndeririz, diyor. Kaçet açık açıp, bütüyoruz lan taklidatına kadarsa. Hepisi o zaman da boyun bütmüş, beraber ders okuyorlar. Sehinleri evet. de beraber geliyor. Sen yani yatağda göbeğene cümle yüzdene kadar durur, ondan sonra ben tarikattayım diye tutuyum, diyor Ustana bir fayda temin yede etmez ve edemez. Usta birisi diyor, evladım, azim diyor. Biz çalışırız, şimdi çalışmıyor diyor. 20-4 saatin 7 12 saat gününün 7 saati huzurla gider, geder de 4 saati huzursuz gelse, o çarkı, o süs yolları, o sayılarımız geçmeye başlar. Yok 4 saat huzurlu gelse de. Yedi saat huzursuz gelse, kalbinizden fikir beklemeyin, kalbiniz çekmez o zaman, diyor efendi. Çünkü biz de, fark etme ile mesbul olduğunun için herkese ayrı ayrı konuşuyoruz. Ondan, efendiden alıp, yine efendinin sözünü sizlere bahsediyoruz. Allah kabul etsin insanları. Şimdi, gerçi oku bir adam. Fatiha dedi, Allah'ın masal ile elhamı okuyor. Hasıl olan Ecz-i Mescubat'ı, evvelen icat, ecvet-i mahlukat, tefi-i hulusat, hazret-i muhammed kadar, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhuna, aline, ashabına, tıplı ve azzam Efendimiz'den, Hazret-i Efendimiz'e kadar gelen firan-ı İslam, ahirete intihal eden firan İslam Efendimiz'in ruhuna gönderdir diyor. Heda'yedir <gülüyor> diyor, bahsettir diyor. <gülüyor> Sinan <gülüyor> <gülüyor> sırrı kilileri deyorsa diye hamini olarak gönderiyor. Gönderdikten sonra vazife yeni geliyor. Bu onlara, onların ruhaniyetini seninle alakalandırmanın için oluyor. Ve sana yeni başlıyor. Ölüm rahvıtası yapacaksın bunu. Rahvıta-ı neft, tefekkürü. Öleceğim ya Rabbi. Bu binalardan, bu varlıktan, bu evletten, bu servetten, bu devletten ayrılacağım ya Rabbi. Bu keder değil. Çünkü âlemli ervahtan anamın vahmına naklettim, babamın sulbündeydim, babamın oradan anneme naklettim. Orada alızağlarım tamam oldu, dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat, yavru diye de açıyor, ipigilerde geçer. Yani normal olarak ekleri dokuz ay, dokuz gün, dokuz saat böyle geliyor. O zaman alızağlarım tamam oluyor, çıkıyor ağzından eğer bir yerin noksan çıktıysa, şu kulak yoksa bir daha bu kulağı icat etmenin ilgânı yok. Çünkü kulaksız geldiysa kulaksızsın. Dilsiz söyleyemiyorsan ararsın. Hiçbir doktor ahraz olan kimseyi oluşturamaz. Çünkü o bakımda olacağı. Bakma geriye dön hiç kimse dönmez. Yani dönemez. Ve oradaki emdiği, göbeğin emdiği sarı suyu eğer desen bir kadar niç desen istifra eder. Yani istifra eder, bir daha oraya dönmeye imkan yok. Mağazaların tamam çıkacak. Arıza tamam çıktıysa çıktı, çıkmadıysa arıza icabın icazın imkanı yok. Bu dünyadan da ahirete nakledeceksin. Burada arıza olan İmanın şartı Emana billah, meleikel, yakutu bihi, vesulhi, ve devmil ahire ve bil kader hayrihi reshlihi minallah teala vel ba's ba'del meut. Hakku en eşhedü en la burada imanın şartını getirmeden öldünse bir daha imanlı olmanın hiçbir yok. Yani yok. Burada ille imanlı gideceksin. Ağzaların tamam olacak. Bunu tamam edemediğin zaman öldün. Allah tamam etsin inşallah. Ayy, ayy, ayy. Öyle olunca bu dünyadan ayrılmak aktif kaygı değil. Buradan ahirete imanlı ayrılmak. Yani iman nasıl olacak mı olmayacak mı diyeceksin. Büyük bir kederle dünya muhabbetini kalpten sökücü ölümü çok zikredin buyuruyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu deste çok mühimdir arkadaşlar. İllek ölümün tefekkürü iyi olmadığı zaman buraya rabıta girmez, fikir girmez, feyiz girmez. Çünkü sür çıkar en yari dilden ta tecelli eda. Tadişah olmaz derala hana mamur olmadan. Yonis o yalan devayı gel ortaya kotivayı gönül evini dost gelecek kondurmaya. O dostum oraya konması için buranın temiz, onun da tahili bunun temizlenmesi ölümü tefekkürle olacak. Bir. Ölümden geçtim, öldüm. İnşallah cimlerimize iman nasıl olacak insanlar? Allah imanı kabiden ayırmayacak. Şimdi öldüğün zaman kabire gireceksin. Kabirin darlığı, kayıtlı, ona geçer. O da geçer. Onun zundanlığı kaybeder, o da geçer. Oranın en zor kaybısı iki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburdar şimşaklar gibi, biri sual sorar gökdürler gibi, dünya döner bir gün halen fan olur, münker nekil gelir çok illa olur. Buraya sualı bilecek miyim, cevabı veremeyecek miyim? kaydısını düşünürkene, düşünürkene buraya dert ireceksin, Rabia'nın dert ettiği gibi. Rabia'nın içerisinde yara olduğu gibi evlenmeye insan bulamadığı gibi buraya yara edeceksin. bu derti dinleyeceksin dünya muhabbeti kaybedeceksin. Alırsa ne olur? Korkutun ya! Derti külli hafiyetin. Yeni günahın başı dünyaya muhabbetten dolar. Onun için dünya muhabbetini ancak bununla tahmin edip çıkaracaksın. Daha bununla kal... Yok! Kabirden kalksın şimdi, kaldırıyorlar. Orada da durma, kalkacaksın, gideceksin. Yolcusun, <gülüyor> nereye gidiyorsun? Mahşer yerine. Kabirden kalkan on dört suratta kalkar. Eferencanalar bile yazar. Kabirden on cüllü kalkar insan, kimi maymun sıfatında el aman. Yani 10, on, <gülüyor> on dört yok on iki. 11 tanesi hayvan suratında. Siyemi hiç getiremiyorum din kardeşinle barışamayın el suratında. Tamasını hiç boymayın arınca suratında. Din kardeşlerini diyorsun yılanakla suratında. Ojana çentiriyorsun babana çentiriyorsun cevap biliyorsun katap suratında. Ne birine? Bir surat veriliyor, bir surat veriliyor hayvan suratından, Allah vermesin kurban arzamanlar. İmanlı olanların da anlıları ayın on gözü gibi parlar, Allah öyle bakanlardan etsin. Bunu da derin derin düşünürsün, mahşer yerine geçer. Mahşer yerine vardın mı, defterler veriliyor şimdi. Faid edeceğim defterin, lakin hangi sırasında gelecek? İçinde ne yazdırılır? Her şey yazılır. Ok dediğinde yazılır, çuh dediğinde yazılır, vah dediğinde yazılır. Her şey yazılır. Niye dedin bunu, neyin için ok dedin? Neyin için? Gazira düştü, hafim olmalı. Sızı, sakatı adır atmalı. Bir taş, bir de elhamdülillah dedin, oturt seneli tevbeleri bitiyor. Allah kabul etmezler. <gülüyor> neyin için yarışlar? Bazı da ateş düşürürler. Hep yalnız senin cükkanın yanmadık dediler, elhamdülillah bir Böyle ilikinin yandığına razı olmuş gibi olmuş hakim, kendi tükkanını kayırmış gibi olduğundan elhamdülillah dediğimin günahına otuz seneli tevbe ederdi. Hanımlar ise onlara iştirak edildi, cükkanı fıkaralara yağma etmiş olaydı. Geri ki yandı, benimki kalmasın diye, fakirler arasında dağıtmıştır. Dağıttığı halde sevgi verilmiş olsun herhalde. Allah sefaza, nâiletlerdir. Dedlerim sağdan mı gelir, soldan mı gelir, arkandan mı verilir bekleme. Bunu da böyle bir işe düşündükten sonra mizana getersin. Mizan-ı evet. adalet kurulur, sevap günah bakılır. Acı ve günahın mağrı gelecek ola sevabın mağrı gelecek. İzhanın tanrında iki cihan güneşi Muhammed Mustafa oturur. Dağsızlığı zaman şeytan sonunda bekliyor. Bekliyor. Günaha alır geldiğimin sebağını mal alıyor, Malum. Şeytan kefleniyor. Böyle bir kaydı eder. Bunu da böyle dinledikten sonra Ferih-i <gülüyor> ve Ferih-i bütün insan iki fırkaya ayrılıyor, birisi cennet fırkası, birisi cehennem fırkası, birisi Muhammed, peygamberler fırkası, birisi şeytan fırkası. Ya Rabbi, şeytan fırkasından mı edeceksin? şeytan fırkasından mı olacağım, yoksa Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilemediğimiz bunlar. Böyle yediğin diğerin bunu da düşüneceğiz. Ondan sonra Kalıpay'ın Mürşid'e geçeceğiz. Kalıpay'ın Mürşid deyince, çok, çok kâfirin mümkün olamadığı yönünde girilmeyi inkar ettiğini kâfiratlar. Her şeye inandılar, böyle tepkidilmez görüneniz daha kıra. Ödübülü kemik, üst görürler Peygamber'inize kadar. كَدَرَدَ لَنَا مَثَلًا فَنَا اَنَثْ يَا خَلْكَ فُوْفَالَنَّا الْجُحْيُ الْيُفَامَ اَلَا Allah cevap verdi. Bu insanların çoğu da rabıtayı yakıştıramadığından müşterilemez. Koca koca ulemadan müşterilemez. Ne diye? Kuldan istiyorlar efendim diye. Burayı bir yakıştırmaya çalışalım inşallah. Rabıta Efendim, bu şekilde tamila olur Rabıta. Yalnız o da muhakkak bir zaman için olur. Dinleyelim ayeti cevileri dinleyelim. Estağfurullah, Estağfirullah, İmamallah, İmamallah, Nostan geliyor ve kuru maç sadetli yok adam ya geliyor. Fadetimle beraber oluncudur Harika Düz Celalımız. Ayet yukarıdan gelir ya, çok bozulur diye düşünüyorum. ''Vettehu ille ''Ya izzü elbetin Ey iman şeref olan kullarım, Allah'tan korkun, yetiyle iktihar edin, dünyanın hızkına, yusur yetiyle, Hazırlıyorsunuz, malıza atıyorsunuz. Tam aptınız var, yemriye var, yem var, doktorluyunuz var, hocalığınız var, bağınız var, müslümanınız var. Efendim tam aptınız var, araba yaparsınız. Kim biriniz rıhfahiliyetiyle yapsınır ya? Allah'ın siyaza, siyahliliğine ve siyahliliğe istekçisiyiz. Bizim iyiğimizde bu var. Şöyle 14 yaşında sana seversiz size, ders vermişti, onu mahvettim, şimdi ameli mamda oldum, elinin yüzümü kara huzurunu içinde. Yani Hüseyin Göl'de, on yaşında sana bir kaptan gelip dinlerim, önce dinlediğimi haberlerdim. Halimi haberlersem mert olsunuz, halimi yok ki haberlerdim. Allah'ımız, bütün hallerimizden bize de bahsettir. İnsanlar, fikirlerimizi, cümlemizi birbirinize bu bir sultanımıza, Muhammed'inize kavuşlasın. Hazir Hüksefendi bu sordu bir hoca. Hazir Hüksefendi diyor ki babama bir gün abdest damzım diyor aynaya baktığımızda gözünün sırasında azıcık bir şey var, kilit var yani kilitten kalmış. Orayı barnağını sürdük de seni zemediğimiz için affetsin olmadığımız için o 30 kene oldu sana namaz arzuladı. Sardemdi o bu kene namazı pazar ediyoruz diyor. Biz dedim affetsen olsan gör diyeceğim. Söyle insanlar zorlar.